Elhamdülillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Peki bu istikameti nasıl temin edeceğiz? Yani istikamette bir Müslüman, yalpalamayan, düğünde, cenazede, ticarette, kredide, evde, siyasette... Dernekte, vakıfta, tatilde, şurada, bu evinde, bekarken, evliyken, çocuğu varken, çocuğu yokken, her gün aynı Müslüman. Aynı parkurda basmış, otomatiğe bağlamış gaz ayarını gidiyor, öyle gidiyor. Melekler gelip ruhunu aldığı güne kadar gidecek böyle. Böyle olmak için ne yapacağız? Bir, her şeyden önce, bunu Allah, yalvaran, isteyen kullarına veriyor. İhdin asrar mustaqim derken namazda ölüye okuduğun Fatihada. Her ne de Fatih okuyorsan İhdin asrar mustaqim. Ey Rabbim. Ey alemlerin Rabbi, Ey Rahman ve Rahim Allah, Ey din gününün sahibi, İhdina's-sılâtu'l-mustakîm, doğru yolunda kalmayı bana hidayet et, yani nasip et. Fatiha'yı bunun için günde asgari 40 defa okuyoruz. Çok okuduğumuz için de, kaynayıp gidiyor. İhtinas sıratel müstakimi artık bu manada söyleyeceğiz. Çünkü istikamet üzere olmak diye bir hedefim var. Ve ikinci olarak da Allah'ın yardımına, Allah'ın sözüne tam güvenen mümin olacaksın. Sana şeytana karşı, sana düşmanlarına karşı, sana fakirliğe karşı, sana çevresine karşı, sana eşinden veya çocuklarından gelebilecek fitneye fesada karşı, mal fitnesine karşı yardımına sığındığın, Allah'ın yardım edeceğine inanacaksın. Şöyle bir slogan gibi ihtinas el müstakim demek var. Şimdi geliyor Allah'ın yardımı diye gözünü kaldırıp göklere baktığın İnançla ihtinassıratul müstakim var. Tercihimiz ben. Üçüncüsü, bunların tamamı bir bilgiyle öğreniliyor. Şeriat bilgisi, din bilgisi, Kur'an bilgisi. En ağır işte de çalışsan, bari haftada bir saat, Kur'an ve hadis dinleyeceksin. Öyle bir meclis bulacaksın. Allah'ı hatırlatan, Resulullah'ı hatırlatan. Dördüncüsü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istikametin bir saniye daha yalpalamamanın resmi tek örneğidir. Resmi yani onaylı tek örneğidir. Üsve-i hasene odur. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakacaksın. Nereden bakacağım? Sünnetinden. Onun sünneti, şahsı değil ortada, sünneti. O sünnet nedir? Riyaz-ı salihindir. Beş. İnsanların içinde bulunduğun ortamla, yalnız başına olduğun ortamı eşit tutacaksın. Ya da tek başına olmanla kalabalıkta olman senin için aynı olacak. Bu ne demek peki? Bu şu demek. Çünkü sen hep Allah'la beraberim diyorsun ya. وَوْمَعَكُمْ اَيْنَ مَا Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Böyle inanıyorsun ya. Tek başına kıldığın bir namazı kaç dakikada kılıyordu? İnsanların içinde kılarken kaç dakikada kılıyorsun? Kendi aşına yemek yerken Elhamdülillah <gülüyor> elhamdülillah ya Rabbi ne lezzetli yemekler ihsan ettin bana derken ki heyecanınla çoluk çocuğunla yemek yerken elhamdülillah ne kadar güzel değil mi çocuklar değişin arasında niye fark var Allah hep seninle beraber insanlarla beraber olduğun zaman sen kalabalıkta neden farklılık gösterdin işte istikameti hazırlayan nedenlerden biri ikisini eşit tutmaktır. Allah görüyor ya, gerisi önemli değil, diye bilmektir. Ve altıncısı, kesinlikle, istikamet üzere olmak, arzularımız ve şeytanımızla mücadele ederek olabilir. Bu ne demek? Dümdüz gidiyorsun otobanda, elini ensene koyup ıslık çalarak gidemezsin. Direksiyonu boşta bıraktığın an, yan bariyerlere çarpar, perişan olursun. Direksiyon hep elinde olacak. Cep telefonuyla da oynamayacaksın o arada. Direksiyon başındasın çünkü. Direksiyonu ne kadar boş bırakabilirsen, hızlı giderken, 120 kilometre giden bir araçta direksiyonu ne kadar boş bırakabilirsen, bu hayattan, şeytandan ve arzularından nefsinden arınmış olarak o kadar kalabilirsin. Olmayacağına göre sürekli şeytanın bir iğne batıracağını ve seni patlatacağını, ciğerlerini deleceğini tahmin ediyor olman lazım. Arzunu putlaştırmayacaksın. Bir şey istedim, hemen olsun. Olmayacak o. İnceleyeceğiz, eleyeceğiz, tartacağız. Ondan sonra olacak. Yedincisi, Kur'an-ı Kerim'i Okumayı, ezberlemeyi, amel etmeyi hayatın bir parçası haline getireceğiz. E ben çok yorgun işte çalışıyorum. İyi, güzel, tamam, kabul. Hafız olamazsın, Kur'an ezberleyemezsin. Namaz kılıyor musun? Kılıyorum. Ayet elküsü okuyor musun? E herhalde okuyorum. İşe araba ile gitmiyor musun? Veya yürüyerek gitmiyor musun? Araba ile yürüyerek gidiyorum. E yolda on defa ayet elküsü oku. Dönerken de on defa oku. Beş sayfa Kur'an yapar bu. Hep aynısını mı okuyacağım? E Fatiha'yı namazda hep aynısını okuyorsun. Kur'an tekrarlanınca eskiyen bir kitap değil ki. Bir insan becerip de senede 5 milyon kere ayet-el okusa, 5 milyon kere Allah rızası için, böyle reklam için değil, ve düzgün okusa, Allahu la ilahe illa huvel kayyum la ta'khuduhu sinatu ve la sallallahu 5 milyon kere vallahi ulazim asla yanlış iş yapmış olmaz yerler gökler ona rahmetle dolar keşke yapabilsen evet yedincisi bu kuran ehli olacağız 8 Allah'ı çokça zikredeceksin Zikir ne? Sübhanallah demek, elhamdülillah demek, la ilahe illallah demek. İhlas suresi okumak. Dokuzuncusu, kalp hastalıklarına dikkat edeceksin. Riya bir kalp hastalığıdır, kibir bir kalp hastalığıdır. Bunlar hep kalbin sorunları. Bunları çözmediğin zaman, içeride sorun olduğu için istikamet üzere gidemezsin. Niye gidemezsin? Çünkü nefes yetmez, de bir mola verirsin. Düğünde mola verirsin, işte mola verirsin, evi değiştirirken mola verirsin, arkadaşlarla tartışınca mola verirsin, ticarette mola verirsin, esnafsan hile yaparak mola verirsin. Çok mola verirsin. Çok mola, verirsin. Çok mola verince yol bitmez. Kalp hastalıkları önemli. Dokuzuncusu, kesinlikle şeytan seni sömürmesin diye korku ile umut arasında dengeyi yani Hararet ibresini ve sürat ibresini iyi kontrol edeceksin yolda. Hararet yapmayacaksın. Dengeli gideceğiz. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere, 10. vazifemiz, ashab-ı kiramın, selef-i salihinin hayatını çok iyi öğreneceksin. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı bir daha, bir daha, bir daha okuyacaksın. Senede bir defa Ömer'in hayatını bir dinleyeceksin. Ali'yi on kere okuman lazım. Dinlemen lazım. Hikaye değil ama. Hadisler üzerinden. Neden? Çünkü allah Teala'nın salih kul dediği insanlar onlardırlar. Ve istikameti yüzde yüz becermiş olduklarına inanıyoruz biz. Resmi örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar da onun onayladığı örnekler. Dolayısıyla onları görürsek namaz bize zevk vermeye başlar. Haramlardan daha fazla kaçarız. İstikamette budur zaten. On birincisi salih kullar telefon defterinde aradığın kimseler arasında olacak. Oturup kalktığın mesela bir insan son bir ayda kaç kişiyle telefonla görüştün diye soralım. Ana baba hariç. Kaç kişiyle oturdun kalktın diye soralım. Bunların ortalaması bizim de iman derecemizdir aslında. Yani ben bir ay içinde 100 kişiyle selamlaştım oturdum. Bunların yüzünün salihlik, fasıklık ortalamasını buluyorum. Namazdı, oruçtu, sadakaydı, infaktı, aile ilişkileri. Yani Allah'ın iyi mümin dediği insanlarda yüzünün ortalaması nedir? Kırk. Benim de iman derecem kırktır. Oturup kalktıklarımdan belli. Telefonumda da bunu ölçebilirim. Son görüşme yaptığım 100 telefondaki gündemi boş ver. İnsanları konuştuğumuzda bunlardan kaçar puanlık insanlar yüz üzerinden hepsine puan verelim. Hepsi işte 60'lık, 40'lık, 18'lik, 70'lik, 90'lık, 20'lik ortalama 45 çıktı. Benim de 45'liktir. Oturduğum, kalktığım tipim ben. Onlar benim. Ben onlarım. Onun için arkadaş seçeceksin. Ve on ikincisi, çevre oluştururken, gündem oluştururken istikameti sağlamaya yarayacak işler yapacaksın. Gündemi böyle oluşturacaksın. Arkadaşlarla hiç ziyafet yapmayacağız mı? Yapacaksın tabii. Salih kimselerle ziyafet yapacaksın. Ondan sonra da yemekteki gündemimiz, Allah'ın nimetleri olacak, ibadet olacak, ahiret olacak. Böylece gündem oluşturmuş olacağız. Bu eve de yansıyacak şüphesiz. Ve bir başka noktamız, ahireti unutmamak için, ahiret giriş kapısı olan mezarlıkları ziyaret edeceksin. Bir insan, bayramda herkes gidiyor diye ben gittim, onu, onu saymıyorum. Ama bir Müslüman, muhakkak senede bir defa, iki defa şehirdeki bir mezarlığa gitmelidir. Türbelere demiyorum. O ayrı bir mesele. Mezarlığa gitmeli. Oradaki garipliği, sessizliği ve çaresizliği görmeli. Eğer mezarlıktan ibret almak istiyorsa insan hele hele şehirlerdeki o büyük modern gökdelen gibi mezarlıklara bakacak. Mesela çok önemli ve güzel bir örnek. <gülüyor> Bazı mezarlıkların baş ucunda ya da dip ucunda böyle mermerden bir çanak yapılır. O ölünün yakınları ilk senelerde gelip oraya su dökerler. Sonra da yağmur yağınca dolsun o beklerler. Niye biliyor musunuz? İşte bir kuş gelir de o mezarlığın üstündeki o çanaktan ile iki damla su içer de ölüye rahmet gider. Var mı böyle bir şey? Olmaz olur mu? Var tabii. Ne kadar var? Galakside filan yıldızla bizim yakınlığımız kadar bir şey bu. Var ama. O suyu sen sağlığında sadaka olarak içirseydin, mermerin üstünde iki damla çamur tutmuş bir çanakta su içecek biri de bir kuş da sana sevap gelecek diye beklemezdin şimdi. Bundan ibret alırsın. Mezarlıklar ibret diyarıdır. İbret diyarı. Ağaç dikerleri mezarlara. Sünnette yeri var bunun. Ama mümin namaz ağacını, oruç ağacını, cihat ağacını, Kur'an ağacını kendi dikmeli sağlığında. Öbürü ya nasip. Ötesi yok. Ya nasip. Ve istikamet üzere devam etmenin bir başka ön hazırlığı da Allah'ın kısmetine razı bir hayat yaşamandır. Maddi olarak sana Allah'ın kısmeti neydiyse, çalıştığın halde daha fazlasını vermiyorsa buna razı olacaksın. Dünya konusunda senden daha beterlerine bakacaksın. Din ve takva konusunda senden daha iyilerine bakacaksın. Allah'ın sana kısmetine razı olmadığın sürece Allah'la sorunun var. İstikamet, dost doğru nasıl gideceksin? Değil lastiğin patlamak. Senin şanzımanın dağılmış. Sen bitmişsin o zaman. Kısmete razı olmak, rızıkta Evlilikte, çocukta, semtte, anada babada, anana babana da razı olmazsın. Eğer Allah'a bir kere razı olmayacak cesaretle bakarsan. Bir başka sebep, mümin kesinlikle Su-i Hatime'den korkacak. Nedir Su-i Hatime? Kötü ölüm. Kötü ölüm ne? Namaz kaçırmıştın, hala kaza etmedin, öldün o ara. Kul hakları ile ilgilenmedin, ileride bakarız, emekli olunca ikramiyemden vereceğim diye, onlarla öldün gittin. Filan günahın vardı. Ananın babanın duasını almadan öldün. Gibi. Bu su-i Yani ne'udü billah imansızlık da var tabii işin ucunda, o da garanti değil ama, hani mümin olarak, yatırım yapmadan gitti diyelim, su-i hatimeyi o manada anlamaya çalışalım. Bir başkası, Mümin istikamette gitmek istiyorsa fitnelere dikkat edecek. Fitne nedir? Kadınsan erkek, erkeksen kadın. Bir fitnedir. Fitne ne demek? Ayak kayma zemini demek. Fitne ne demek? Mal demek. Fitne ne demek? Arkadaş demek. Fitne ne demek? Irkçılık demek. Fitne ne demek? Ana baba demek. Yani Allah neyle imtihan ediyorsa seni olur. Fitneye dikkat edeceksin. Sen eksi 5'e düşmüş derece gaza basıyorsun 120 kilometre otobanda gidiyorsun otoban cam gibi buz tutmuş akıbetin belli senin otobanda buz tuttuğu zamanda bu surat yapılmaz lastikte de değiştirmemişsin sen kış lastiği de takmamışsın internet almış götürmüş nesilleri medya et pazarlaması yapıyor canlı insan eti pazarlıyor. Dizi filmler nesil bitiriyor. Düşman tehlikesinden daha tehlikeli dizi filmler oynuyor bu topraklarda. Senin caminin imamının ahiret diye bir derdi yok. İzin gününde namaz bile kılmıyor belki. Öyle bir cami imamı, imamın var, sen de orada namaz kılmak zorundasın. Ne yapıyorsun? Kış lastiği takıyorsun. Ne yapıyorsun? Sürat yapmıyorsun. Sürat yapmamak ne demek? Çoluk çocuğunu bir günde boş bırakmamak demek. Çoluk çocuğunu kendinden soğutmamak demek. Daha çok Kur'an okumak demek. Daha çok zikrullah yapmak demek. İstikamet. İstikameti sağlayamadın mı? Sorun var. Ve istikamet derdi olan birisinin en önemli silahı, Hayatı dakikalarla yaşamaktır. Yani zaman hassasiyetidir. İnsan eşiyle, çocuklarıyla, akrabalarıyla eğlenir, gezer, hiçbir sıkıntı yok. Parkta oturur, ağaçları seyreder, denizde oturur, dalgaları seyreder, hiçbir sıkıntı yok. Balık tutar, hiçbir sıkıntı yok. Ama ölçülü yapar. Bunu namaz saatinde yapmaz, işten kaçıp yapmaz. Haftada bir defa gidip sahilde bir saat insan balık tutsa, balık tutanları seyretse, e bu belki ibadet bile olur. Oh ciğerlerim taze nefes aldı deyip güzel gider, ikindi namazını da kılar, evine gider. Çocuklarını alır gezdirir. Bu hayattan kopun demiyor Allah bize. Hayat sizi sömürmesin diyor. Demek ki istikametin şartlarından, altyapısından biri bu. Ve Lastik patlayınca asla yol kat etmeyeceksin. Cant eskir. Ne demek bu? Günah yapar yapmaz tövbe edeceksin demek. Sürekli tövbe yedekte bekleyecek. Derler ki arabada iki şey olmasa olmaz. Biri yedek lastik, biri camların sileceği. İkisi de çok tehlikeli. Halbuki cam sileceği çok ucuz bir şey. Paralı bir şey değil. Ama sıfır görüyorsun önünü. O olmayınca. Hafif bir sis oluyor. Hafif bir yağmur oluyor. Hiçbir şey görmüyorsun. Her beş metrede bir inip camı silip tekrar gideceksin. Öyle yol gidilmez. Otobanda inemezsin zaten. Silecek basit gibi duruyor. Geteklesit basit gibi basit gibi duruyor. Hiç basit değil. Hayatın senin onlar. Onun için lastik patlamasın. Ama patlar. Lastik bu. Hemen değiştireceğiz. Hemen. Günahları böyle kabul ediyoruz. Aksi takdirde yolda dümdüz gidemez kimse. Gidilemez. Şimdi istikametle tövbenin nasıl kesiştiğini, tövbenin orada ne işe yaradığını anlıyoruz. Peki bunu hangi alanlara uyarlayacağız? Yani bu istikametimiz hangi alanlarda bize lazım olacak? Bu bir defa akidemizi istikamet üzere tutacağız. Bu birinci vazifemiz. Ne demek akidemizi istikamet üzere tutacağız? İmanımız Medine'de Ebubekir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiği iman maddeleridir. Daha sonra akide, kelam kitaplarına bir sürü şeyler yazıldı. Bunlar gereksiz mi? Gereksiz değil. Bunlar gereksiz değil. Ama kabirde sorulacak şeyler de değil. Kabirde sorulacak şeyler, ahirette, sırat köprüsünde sorulacak şeyler, Ebu Vekir radıyallahu bildiği şeylerdir. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bilmedikleri birinci derecede gerekli değil. Yol uzadığı için, kalabalıklar arttığı için virüs bulaşmasın diye ek tedbirler onlar. Akidemiz Medine'ye göredir. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın imanına göredir. Diyorlar ki mesela Anadolu Müslümanlığı bu söz asla doğru değil. Çirkin bir sözdür bu. Anadolu, Şemanizm'den ne zaman kurtuldu da Müslümanlığın merkezi oldu? Yüzlerce sene, ashab sonra yüzlerce sene İslam'dan mahrum yaşadı Anadolu. Elhamdülillah sonra Müslüman oldu. İslam'a, Anadolu'ya göre, Orta Asya'ya göre, Avustralya'ya göre, Irlanda'ya göre şekil mi verilirmiş? Hepimiz toptan Medine'deyiz. Bu kadar. Akidemizi bu tip ek tartışmalardan kurtarmak zorundayız. Yoksa yol çok uzar. İkinci istikamet konusu dini bidatsiz yaşamak konusudur. Eğer bidat alırsak dine arabaya ilave yük getirmiş oluruz. Her ilave yük lastikleri zorlar. Patlama oranını zorlar. Yere daha çok sürtündüğü için hız keser. Bidat hız kesicidir. Allah'a giden yolda. Ve ibadetlerde istikametli olacağız. Sabah namazı, hayat bizim için. Oruç, nefes bizim için. Hac, cennet bizim için. Kur'an, zikir Bunlar bizim için gıdamız, nefesimiz gibi olacak. İbadetlerden taviz yok. Ve ahlakta istikametliyiz. Ahlakta istikamet şart. Yani çok iyi ibadet yapıyor, eşine sorulduğunda eşi Allah'a sönüyor. Olmaz böyle şey. Ve din adına sorumluluk almak istikametin gerekli alanlarından birisidir dine kim davet edecek kim Allah'tan kork diyecek cami imamları mı diyanet görevlileri mi imam hatim sesi öğretmenleri mi Kur'an kursu muallimleri mi kadınları Allah'a kim çağıracak gençleri Allah'a kim çağıracak erkekleri kim Allah'a çağıracak kahvedekileri boş vakit zayi ediyorsunuz kim diyecek bunu yapmıyor resmi görevliler yapmıyor her Müslüman bunu yapacak Herkes dininden bir yük alacak. Ne kadar alabilirse. Kimde ne kadar ilim varsa, kimde ne kadar kabiliyet varsa, kimde ne kadar fırsat varsa. Ama bir dert olacak böyle. Kendi başına kaldığın zaman konvoydan ayrılırsın. Konvoydan ayrıldın mı, onlar gidersen kalırsın. Ebu Bekir Allah'ın gider yolun sonuna, sen beklersin hala. Ve bu kesinlikle istikamet, Bireysel ve toplumsal bir sorumluluktur. Toplumun istikameti tersse birey çok kolay istikamet bulamaz. Bu kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir şey. Peki neden arzu ettiği halde insanlar istikamete yanaşamıyorlar? Ya da istikamette geri kalıyorlar veya sürekli lastik patlatıyorlar. Lastiğini de değiştirmeden cant üstünde yol alıyor, lastiği perişan ediyor yani istikameti engelleyen şeyler neler? En büyük engel, istikametin engellenmesi, günahları hafif görmektir. Ahiretten yırtacak, koparacak şekilde dünyayı öne çıkarmaktır. Kötü arkadaştır. Salih amel yaptı bir kere diye kenara çekilmektir. Yani eski ibadetlerin üzerinde stokçuluk yapmaktır. Allah'ın rahmetinden umutsuz olmaktır iradesiz, zayıf insan olarak yetiştirilmektir ki, anne baba burada devreye giriyor. Tuğlü emel dediğimiz, bitmez tükenmez emeller, hayaller, projeler içinde olmaktır dünya için. Kendi arzusunu putlaştırmaktır. Zalımlardan yana etmek taraf olmaktır ki, Hud suresinde 113. ayette Allahü Teala, oy vererek de olsa, takım tutarak da olsa, ırkından yana tavır koyarak da olsa zalimden yana meyleden istikametten kopar ve la terkenu ilal ladina zulmu ftemassukumun nar eman ekum min dunillahi min awliyae summa zalimlerle asla beraber olmayacaksınız. Ateş size temas eder. Ateşle baş başa kalırsınız o zaman. Allah sizi yalnız bırakar. Hiç kimse size yardım edemez. Dikkat edin diye Hud suresinin 13. ayetinde Allahu Teala ümmeti Muhammed'i uyarmıştır bir başka sebep insanların çoğunluk anlayışına sahip olmalarıdır kalabalık ne yaparsa onu yapıyor halbuki Allah insanların çoğunluğu başıboştur buyuruyor Allah'a şükreden hakkıyla kulluk yapmak isteyen istikamet üzere olan kullar azınlıktırlar insan çoğunluğa uyamaz çünkü çoğunluk Eğitim düzeyi, anlayış düzeyi, iman düzeyi düşük kitledir. Mümin garip kalır. Neden? Çünkü mesela bir toplumda profesörlerin sayısı, akademik olarak profesörlerin sayısı halkın yüzde elli birini oluşturuyor. Böyle bir şey olur mu? Profesörlüğün ne kıymeti kaldı ki o zaman? İlkokulda aynı oldu. Yani kalite her zaman azdır. Az olduğu için kalitedir zaten. Dolayısıyla mümin çoğunluğa değil, Allah-u Teala'ya ve şeriatına ve peygamberinin sünnetine ve ashab-ı kiramın çizgisine uyarak kaliteyi yakalayacak. Bu noktada istikametten sapma tehlikesi yaşadığımızı ben görmek istiyorum. Yani test yapabilir miyim? Yapabilirsin. Kalp katılığı oluştu mu sende? Çocuk ölümleri, afetler, sıkıntılar, hastalıklar, insanların mankörlükleri, bereketsizlik. Böyle bir derdin var mı senin? Ağlamak istediğin an oluyor mu? Sıkıntıdan dolayı. Bu niye böyle diye. Bu birinci göstergedir. Çünkü böyle olunca sen hayattan zevk alamayacaksın. Hayattan zevk alamamak ki Uhud'da Eli kopmuş, kolu kopmuş, ciğeri delilmiş insanlar tebessüm ederek gittiler bu dünyadan. Çünkü Rabbimizi bulduk dediler ve hayat onları sıkıcı bir noktada durmadı. Mümin olarak sen bunalıyor musun hayattan bunalıyorsun. İşte bu hayatı Allahü Teala Taha Suresinin 124. ayetinde bizi unutanları biz daracık bunalımlı bir hayatla cezalandırırız dünya hayatında diyor ahiret daha başlamadı tabi bu katı kalplilik en önemli ölçümüzdür bizim dolayısıyla Allah'a giden yolda kesinlikle biz istikamet üzere olmalıyız çünkü Allah'a giden yol farzlarla nafilerle başlayacak tamam devam edeceğiz ama gidersen öyle olacak Yola girdik ilk istasyonda oturduk üç gündür bekliyoruz yol orada duruyor ama sen gitmiyorsun nasıl bir sistem olduğunu konuşuyoruz onu nasıl gerçekleştireceğimizi söylüyoruz ve böyle olması gerektiğini çağırıyoruz iddia ediyoruz ve ispat edeceğiz sabredeceğiz yılmayacağız dökülmeyeceğiz inşaAllah Teala ve sallallahu aleyhi ve sellem ala ve ala ve sahbihi ecma'in ve